Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamu aleyke ya sayyidel evlin ve'l-ahirin ve ila jami'il anbiya'i ve'l-mursalin ve ila jami'il veliyyi ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Hep beraber imani anlamaya çalışıyorduk. Önce Allah'a nasıl iman etmemiz gerektiğini Allah'ın her bir ismiyle tek tek anlamaya çalıştık. Sıra Allah'ın meleklerine imana gelmişti. Bugün inşallah Allah'a imandan sonra Allah'ın meleklerine nasıl iman etmemiz gerektiğini anlamaya çalışacağız. Bu birkaç sohbet sürebilir yalnız. Meleklere iman. Allah ayet-i kerimede iman etmemiz gereken hususları anlatırken önce Allah'a iman dedi. Hemen peşinden meleklere iman dedi. Onun peşinden kitaplara iman, onun peşinden de rasullerine iman dedi. Allah sıralamayı böyle yaptıysa mutlaka bir hikmeti vardır. Yani Allah'a imandan sonra hemen meleklere iman etmemiz gerekiyor ki imanımız doğru olmuş olsun. Daha doğrusu imanımız olmuş olsun. Onun için Allah ait Kerime'de nasıl buyururdu? Ame'n-ne resulü bima unzile ileyhi min rabbihî vel mü'minûn. Allah'ın resulü kendisine indirilene iman etti. Ve <gülüyor> mü'minûn müminler de Allah'ın resulünün iman ettiği gibi iman ettiler. Nasıl iman ettiler? Ame <gülüyor> billah ''Önce Allah'a iman ettiler, ve melaiketihi meleklerine iman ettiler, ve kutubihi kitaplarına iman ettiler, ve rusulihi resullerine iman ettiler.'' Peşinden de ''La nuferriku beyne ahadin min rüsuli'' buyurdu ki ''Onlar Allah'ın resulleri arasında fark gözetmezler.'' Neden? Kitapların neden Resullerden önce geldiğini buradan anlamak gerekiyor. Çünkü Allah'ın bütün Resulleri Allah'ın vahyini takdim etmiştir. Allah'ın vahyini. Yani burada önemli olan, öne geçen nedir? Allah'ın vahyinin takdim edilmiş olmasıdır. Resullerin ayrı ayrı olması, farklı farklı memleketlerde dünyaya gelmesi veya orada vahyi tebliğ etmesi bir şeyi değiştirmez. Hepsi de Allah'ın vahyini tebliğ eder, anlatır. Onun için kitaplara iman, Resullere imandan önce gelir. Yoksa bu bütünlük oluşmaz. Her bir kavim benim peygamberim diyebilir. Bu yanlış bir tavır, yanlış bir hareket, yanlış bir iman, yanlış bir düşüncedir. Eğer o Allah'ın kitabını takdim ediyorsa, hem Allah, ne buyuruyor de kerimede? Size bir Resul gönderdik ki size Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın. Size hikmeti öğretsin. Nefislerinizi tezkiye etsin. Size bilmediklerinizi öğretsin diye gönderdik. Her bir Allah'ın Resulü bu konumdadır. Allah'ın ayetlerini okuyup açıklar. Hikmeti öğretir. Allah'ın muradını öğretir. Nefisleri tezkiye eder. Temizler bir de bilmediklerini öğretir. Melekler hemen iman sırasına göre Allah'a imandan sonra gelir. İnşallah hep beraber bunu anlamaya çalışacağız. Allah Hazreti Adem'i yarattığı andan itibaren ona ruhundan nefrettiği andan itibaren Hazreti Adem bir meleklerle bir de şeytanlarla muhatap olmuş hem melekler hem de iblis ikisi beraber Adem'le imtihana tabi tutuldu melekler imtihanı kazandı iblis imtihanı kaybetti aynı şekilde insan da hem meleklerle imtihandadır imtihan kazanma imkanı demekti hem de iblisle, şeytanlarla. Bu her bir insan için sürekli böyledir. Allah melekleri nurdan yaratmıştı. İblisi, şeytani nardan, ateşten yaratmıştı. Eğer insan meleklere iman ederse, yani melekleri severse, iman sevmekti. Melekleri severse, Nurlanır, onlar gibi nurdan varlık olur. Ama şeytani severse şeytanlaşır. İkisi birbirinin zıttıdır. Biri nur, biri nar, biri ateş. Biri <gülüyor> saf güzellik, öteki saf kötülük. Bunun bir sebebi var yalnız. Meleklere imanı anlamadan önce mutlaka Allah'ın isimlerini anlamak gerekiyor. Yani Allah'a iman gerekiyor. Allah'a imanı anlamadan meleklere imanı anlamak da mümkün olmaz. Onun için Allah sırayı böyle yaptı. Allah'ın bütün isimleri için bu böyledir. Her bir isim kulda tecelli ederken, bu ismin bir gücü vardır, güç. Yani bir melekesi vardır. Melekten önce melekeyi anlamak gerekiyor. Meleke demek, melek demek, malik demek, melik demek, mülk demek, hepsi de gücü, kuvveti temsil eder. Güç ve kuvvet manasına gelir. Güç ve kuvvet. Meleke de güç ve kuvvet demektir. Allah'ın isminin tecelli etmediği bir yerde saf zulüm vardır, karanlık vardır. Yani Allah'ın rahmeti tecelli etmeyince zulüm vardır. Nur ismi tecelli etmeyince orada karanlık vardır, zulmet vardır. Kerim ismi tecelli etmeyince orada cimrilik vardır. Allah'ın her bir ismi böyle. Yani ters tarafta karanlık ve zulmet vardır. Dolayısıyla iblis, şeytan da karanlık ve zulmeti temsil eder. Melek de nurdan olan tarafı temsil eder. Mesela bir kulda Allah'ın Kerim ismi tecelli ederse ne olur? Kerim ismi tecelli ettiyse o isim onda meleke olur. Melek. Meleke güç ve kuvvet demekti güçlü ve kuvvetli bir şekilde cömert biridir kerim biridir ikram ederken zorlanmaz <gülüyor> kerim ismi tecelli etmiş ikram ederken sevinir ikramıyla sevinç duyar niye ki Ke Allah'ın kerim ismi onda tecelli ettiği için etmezse ne olur tam tersi cimrilik olur Allah ayet-i kerimede buyurur ki şeytan sizi ya korkutur. Fakirlikle korkutunca ne olur? O cimri olur. O da şeytana uyarsa cimri olur. Bu Allah'ın her bir ismi için böyledir. Yani ya sende Allah'ın isimleri meleke olur, güç ve kuvvet olur ya da iblis orada meleğin, melekenin Allah'ın isimlerinin olduğu yerde yerini alır. Şeytan orayı istila eder ve yerini alır. Her şeyin bir zıttı vardır. Her şey aynı zamanda zıttıyla tanınır, anlaşılır. Yani aydınlık, karanlıkla anlaşılır. İman, küfürle anlaşılır. Güzellik, evet, çirkinlikle anlaşılır. Bütün her ne varsa her şeyin bir zıddı, bir karşılığı vardır. Melekle şeytan, iblis birbirinin zıddı iki varlıktır. İki zıt tarafı temsil eder. İnsan da bu iki varlığın arasında durur, tercihini kendisi yapar. İsterse melek gibi olur. Allah'ın isimleri ondan meleke, güç ve kuvvet olur. Allah'ın isimleriyle isimlenir. Allah'ın nuri olur. Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecelli ettiği hazreti insan olur. Eğer bunu almazsa şeytan onun gönlünde, onun aklında, onun iradesinde, onun bedeninde, varlığında yerini alır. Dolayısıyla o şeytan olur. Allah şeytanı anlatırken insanlardan ve cinlerden olan şeytanlar dedi. Biz her peygambere İnsanlardan ve cinlerden olan şeytanları düşman kıldık buyurdu. Peygamberlere düşman olan ister insan olsun ister cinlerden olsun onlar şeytandır dedi. Düşmanlığı onun için yapar. Düşmanlığı peygambere yaparsa bunu onun şahsına yapmıyor. Allah o peygamberle beraber vahyini göndermiş. Düşmanlığı Allah'ın vahyine yapar. Dolayısıyla düşmanlığını Allah'a yapar. İster bunun farkında olsun ister olmasın bu böyledir. Bu sadece kafirler için ya da peygambere karşı duranlar için de değildir. Kim Allah'ın vahyine, ayetlerine düşmansa ben Allah'ın bu ayetini sevmiyorum. Bu ayetin gereğini yapmak yerine getirmek istemiyorum. Ya da bu ayet bana güzel şeyler söylemiyor diyorsa o ayetlere düşmandır, peygamberliğe de düşmandır. Eğer meleklere iman edersek, güzel tarafta, doğru tarafta durmamız gerekir. Çünkü iman sevmekti. Melekleri sevmek. Meleklerin melekliğini sevmek. Güzelliğini sevmek. Allah melekleri anlatırken, onlar Allah'ın kuludurlar, ableridir der. Onlar Allah'a kul olmaktan bıkmazlar, usanmazlar, çekilmezler. Onlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Onlar Rab'lerinin emrilerini yerine getirirler. Melekleri Allah anlatıyor. Konumuz meleklere iman olduğu için onu bir seferde böyle anlatıp geçemiyoruz. Her bir ayette Allah melekleri nasıl anlatmışsa hep beraber öyle anlamaya çalışacağız inşallah. Bunun sonraki zamanlarda. Meleği sevmek demek, onun meleki tarafını sevmek demektir. Yani, onun kulluğunu sevmek demektir. Allah'ı hamd ile tesbih etmesini sevmek demektir. Ona ibadette usanmamak demektir. Bıkınlık göstermemek demektir. İnsanlar için hayrı istemek demektir. İnsanlara dua etmek demektir. İnsanlar için istiğfar etmek demektir. Allah'ın emrini aşkla, muhabbetle yerine getirmek demektir. Benim bu saydıklarımın hepsi meleklerin özellikleridir. Bir de bunun tersi aynı şekilde söz konusudur ki bu da şeytanın vasfidir. Meleğin vasfi sevmektir, aşktır, muhabbettir. İyiliktir, güzelliktir, ihsandır. Bununla beraber başta sona hayrıdır, sevaptır, imandır yani. Tersi nedir? Tersi de kibirdir, şirktir, çirkinliktir, şerdir, günahtır, küfürdür, riyadır, hasettir. Tersi de budur. Biri şeytanın vasıfları, iblisin vasıfları, öteki de meleklerin vasfidir. Ya meleklerin vasfını seversin, meleklere iman etmiş olursun ya da şeytani seversin Allah ne buyururdi şeytana abd olmayın. Şeytana tapmayın. Şeytana kul olmayın. Bu vasıfları sevmek yani kibri, gururu, riyayı, hasedi, övülmeyi sevmek, günahı, şirki, nifakı sevmek şeytana abd olmaktı. Şeytanlaşmaktı. Onun için Allah ne buyuruyor dediği ayet-i kerimede? Ya beni Adem, en la abdu şeytane innehu lekum aduvun mübin. Ey Adem oğlu, şeytana abdolmayın. Şeytana abdolmak demek, şeytani sevmek demektir. Şeytana kul olmak demektir. Şeytanın kulü olma diyor. Kimi kulü ol? Allah'ın kulü. O sizin apaçık düşmanınızdır. Eğer biri bize düşmansa bizim için saf zarardır. Saf hüsrandır. Ona uyduğumuzda hüsrana uğrarız, zarar ederiz. Ve en ibuduni bana olun dedi. Haza sıratul müstakim. Sıratul müstakim budur. Ve lekad edalla ciblen minke kesiren efelem tekunu ta'qilun? Şeytan sizden önce birçok kavmi saptırmıştı. Siz hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Akletmeyecek misiniz? Hala şeytana uymaya, tapmaya devam mı edeceksiniz? Allah toplu halde kavim buyuruyor. Allah aklını kullanmayan bir topluluğun üzerine pisliği döker dedi. Bu pislik manevi pisliktir. Şeytanın pisliği Aklını kullanmayan bir topluluğun üzerine. Çünkü topluluk mutlaka beraberdir. Hiç kimse tek başına değildir. Ya onlardansın ya ötekilerden. Yani ya müminlerdensin, ya kafirlerdensin, ya münafıklardansın, ya hiçbir şeyi kabul etmeyenlerdensin, nefsini tapanlardansın. İnsanlar topluluk halindedir. Onun için Allah kavim kavim buyuruyor Allah şeytanı bize apaçık düşman olarak gösterdi bir de buyurdu ki kim meleklere düşman olursa Cebrail'e, ile meleklere düşman olursa Allah da onun düşmanıdır yani kim güzelliğe düşman olursa imana, sevmeye hayra, güzelliğe sevaba düşman olursa o meleklere düşman olmuştur. Allah da onun düşmanıdır. O düşmanlığını Allah'a yapmıştır. Başka kim onun düşmanidir? Allah'ın Resulü de müminler de düşmandır. Eğer mümin ise düşmandır. Kötülüğe düşmandır. Şerre düşmandır. Kibre düşmandır. Eğer insan meleklere iman ederse, secde edilmeye layık bir varlık olur. Meleklerin secde ettiği varlık olur. Eğer şeytana iman ederse, yani şeytani severse, şeytanlığı severse, şeytanın vasıflarını severse, kibri severse, kibirlenmeyi severse, rüyayı severse, hasedi severse, şerri severse, o da şeytanlaşır, şeytan olur. Ayetleri okurken mutlaka Allah'ın ne dediğini hep beraber anlayacağız. Melekleri anlarken, tanırken, iman ederken, tanımadan iman olmaz çünkü. Meleklerden önce iblisi tanımamız gerekiyor. Çünkü bir kul, la ilahe demeden illallah diyemez. La ilahe illallah diyebilmesi için önce... Kötüyü anlayacak, yanlışı anlayacak, şeytani anlayacak, şeytanlığı anlayacak ki onu kendinden nef yedebilsin. Bu benden uzaktır. Kibirlenmek benden uzaktır. Haset etmek benden uzaktır. Kötülük benden uzaktır desin. Sonra illallah diyebilsin. Sonra meleklere iman edip güzelliği seviyorum. Sevmeyi seviyorum. İman etmeyi seviyorum iyiliği, ihsani seviyorum, hayri seviyorum diyebilsin. Onun için önce la ilahe diyoruz, sonra illallah diyoruz. Bunu diyebilmek için de aklımızı kullanmamız gerekir. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, aklı olmayanın imanı olmaz. Eğer biri aklını kullanmıyorsa onun imanı olmaz akıl faal durumda değil çünkü çalışır durumda değil. O zaman önce akletmek gerekiyor. Aklımızı kullanmamız gerekiyor. Allah ayet-i kerimede buyuruyor. Efela taakilun. Siz aklınızı kullanmayacak mısınız? Lallekum La taakilun. Allah ayetlerini beyan ederken Umulur ki akledersiniz. Umulur ki aklederler. Ya da iman etmeyenler için Allah'ın vahyini dinlemeyenler için La ye'akilun buyurur. Akletmeyenler. Ya da La ye'akilune şey'a buyurur ki onlar hiçbir şeyi akletmemişler. Akıllarını kullanmamışlar. Aynı şekilde cehennemlikler cehenneme giderken, cehennemin kapılarından girdiklerinde orada ki cehennemin muhafızları o cehennemliklere sorar. Size bugünü haber veren Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın vahyini okumadılar mı? Onlar derler ki evet. Allah'ın Resulleri geldiler. Biz onları dinlemedik. Onları ciddiye almadık. Bununla beraber aklımızı da kullanmadık. Onları dinleseydik veya aklımızı kullansaydık bugün bu ateşin ehli olmazdık. Bugün cehenneme girmezdik. Demek ki cehenneme gidenler akıllarını kullanmadıkları için gidiyormuş. Aklını kullanıp Allah'ın vahyini, resullerini dinlemedikleri için cehenneme gidiyormuş. O zaman aklımızı nasıl kullanmamız gerekir? Onu öğrenmek gerekiyor. Aklımızı kullanıp nasıl iman etmemiz gerekir? Evet hep beraber onu anlamaya çalışacağız inşallah. Allah insanı hakikati bulsun diye yaratmış. Hakikate ersin diye, kendi hakikatini bulsun ve kendi hakikatine ersin diye yaratmış. İnsanın hakikati Allah'ın kendisine nefettiği ruhtur. Her insan Allah'tan bir nur, bir ruh taşıyor ki onun hakikati O'dur. Beden O'na elbisedir. Her insanın bulması gerektiği hakikat Allah'ın kendisine nefettiği ruhudur, hakikatidir. Hiç kimse vehimle, zanla, hayalle kendindeki hakikati bulamaz. Rabbini bulamaz. Kendisine tecelli eden Rabbinin nurunu bulamaz. Neyle bulur? Hakikatle, hakla, vahiyle bulabilir. Yoksa kendi kendine hayale kapılır. Ömrünü bir hayalin peşinde geçirir. Sonra huzura gidince... ...neyi kaybettiğini anlar. Bulmadığın şey senin değildir. Eğer kendi kendini bulamazsan... ...Allah'ın sana nefret ettiği ruhu bulmazsan... ...kendini bulamadın demektir. Herkes kendini arıyor. Herkesin kendini bulması gerekiyor. Bulmadan önce bilmesi gerekiyor. Öğrenmesi, anlaması gerekiyor. Sonra bulması gerekiyor. Bulunca ne olur? Bulunca olacak. O olacak. Allah'ın kendisine nefrettiği ruh olacak. Hazreti insan olacak yani. Akıl beyin demek değildir. Beyin aklın tecelli ettiği zahiri taraftır. Gören göz değildir. Göz Sadece dünyaya açılan ruhtan bir penceredir. Bir pencere. Ruhun görüşünün binde biri gözle tecelli ediyor. O da dışarıya açılmış bir penceredir. Göz. Mesela görüyoruz bazıların gözleri var ama görmüyor. Niye? Ruhuyla irtibatı kopmuş. Bu irtibat önce beyne gidiyor. Beyin de onu kalpten alıyor. Kalp onu Ruhtan alıyor. Gönülden ruhtan alıyor. O görüşü, o görmeyi. Çünkü dirilik oradadır. İlim oradadır. Bütün özellikler oradadır. Ruhtan yani. Ruhtan kalbe, gönüle, oradan akla, beyne gelir. Dışarıda da aynı şekilde tecelli eder. Akıl da böyledir. Aklın, akıl manevidir. Zahiri değil yani. Zahiri tarafı beyindir. Beyin çalışıyor. Aklın melekeleri vardır. Yani gücü, kuvveti vardır. Güç ve kuvvet. Aklın melekelerini anlamadan o gücü, o kuvveti bulmadan o insan akıllı olmaz, aklını kullanamaz. Aklın Birinci mele melekesi idraktır. İdrak etme, anlama kabiliyeti yani. Ona anlama kabiliyeti diyoruz. İdrak etme. İdrak etmesi için tefekkür edip düşünmesi gerekiyor. Tefekkür ederse, düşünürse idrak eder, anlar. Bu her biri ayrı bir safa safa gelen melekeler güç ve kuvvettir. Bir şey üzerinde ne kadar çok tefekkür edersen o kadar anlama kabiliyeti artar. O kadar onu anlarsın yani. O ne kadar güçlü olursa o o kadar melekeye dönüşmüş demektir. İdrak melekesi güçlü demektir. Aynı şekilde Allah tefakuh diyor, tedebbür diyor. Tefakuh fık etme yani derinlemesine düşünme. Bu da ayrı bir hassa ayrı bir akıldaki melekedir bu da. Tedebbür arkasını görme. Onlar ayetleri tedebür etmezler mi? Ayetlerin arkasındaki manayı anlamazlar mı? Manasında söylüyorum bunu. Aklın bir de tedebür etme melekesi vardır. Bunun için bunların hepsini çalıştırman gerekiyor. Çalıştırdıkça o güçlenir. Çalıştırdıkça bu senin duan olur. Ya Rabbi ben bunu anlamak istiyorum demiş oluyorsun. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, onlar yerlerin ve göklerin yaratılışı üzerinde tefekkür etmezler mi? Allah tefekküre, düşünmeye davet ediyor. Allah her konuda, onlar Allah'ın ayetleri üzerinde evet, tefekkür etmezler mi buyurdu? Düşünmezler mi? Akıllarını kullanmazlar mı? Eğer aklımızı kullanmak istiyorsak, bu melekelerin, onun akıl mertebesinde tecelli etmesi gerekiyor. Yani güçlenmesi gerekiyor. Nasıl aklın böyle melekeleri varsa, bir de gönlün melekeleri vardır. Gücü ve kuvveti vardır yani. Gönlün melekesi sevmektir, imandır, aşktır. Gönlün melekesidir bu. Ruhun melekesidir bu. Bunun peşinden takva gelir, yani kul Allah'a karşı sorumluluğunu bilir ve yerine getirmeye çalışır. Takva melekesi, teslimiyet melekesi, kurbiyet, Allah'a yakınlık melekesi, fena ve beka melekesi vardır. Bir de ikrah melekesi vardır. Kerih görme, çirkin görme melekesi vardır. Bu melekelerin hepsi ruha aittir. Akıl, ruhun hizmetçisi, askeri konumundadır. Yani, Gönül ona hangi komutu verirse öyle çalışır. Akıl. Melekere imanı anlamaya çalışıyoruz. Önce melekeye imanı anlamaya çalışmamız gerekir. Melekeye. Eğer güzelliği seviyorsak o bizde güç ve kuvvet olur. Orada melekemiz olmuş olur. Meleğimiz olmuş olur yani. O bölüm melekleşmiş olur. Melek gibi çalışan bir akıl, meleği bir akıl ya da şeytani bir akıl ters tarafta çalışıyor, ters tarafta güçlenmiş. Doğru tarafta güçlenmeyince, melek olmayınca, malik olmayınca ne olur? Ters tarafta şeytan yerini alır ve çalışır orada. O da şeytani olur, şeytani akıl. Şeytanın da bir gücü, kuvveti vardır. Yani bizde melekeler melekleşmeyince şeytan yerini alır, insan şeytanlaşır. Şeytanın kuvvetleri nedir? Yani o şeytani kuvvetler hangileridir? Birinci derecede, birincisi kibirdir. Kibirlenmek, kendini büyük görmek. Rüyadır, gösteriştir. Nefsi sevmektir, dünyayı sevmektir, mali, mevkiyi sevmektir, evet. şehvetlerdir, gıybettir, haramlardır, boş şeyleri sevmektir. Bunların hepsi de şeytanlıktır. Bunlardan hiçbiri gerçek değildir. Gerçek'in tersindeki zıtidir. Bunların bir tersi var Mesela kibrin zıttı nedir? Tevazudur. Boyun bükmektir. Dünyayı, mali, mevkiyi sevmenin tersi nedir? Allah'ı sevmektir. Hakikati sevmektir. Ahireti sevmektir. Gıybetin tersi nedir? İnsanları yermek değil, övmektir. Yine sevmek manasına gelir. Haramları sevmek yerine hayri sevmektir. İbadeti sevmektir, güzelliği sevmektir. Boş şeyleri sevmek yerine boş olmayan, Allah'ın rızasını kazandıran şeyleri sevmektir. Yani birbirinin tersidir. İnsan ya meleki tarafını ön tarafa çıkarır, güçlendirir, o ondan melek olur, meleke güç ve kuvvet olur ya da tersi ya da şeytani olur. Bu tercihi insan kendisi yapıyor yalnız. Bütün bunları neden anlamamız gerekiyor? Meleklere imanı anlatırken bu giriştir. Burayı anlamak gerekiyor. Kendimizi tanımamız gerekiyor yani. İbadetin de aynı şekilde melekeleri vardır. Güç ve kuvveti vardır. Günahın da şeytanlıkları vardır. Şeytani gücü vardır. Diyelim ki biri içkiye alıştı, terk edemiyor. Bu şeytani bir güç ve kuvvettir, ondan vazgeçemiyorsun. Ama bunu insan kendisi yapmış. Ters tarafta durmuş, yanlış yapmış. O onda güç ve kuvvet olmuş, kendini oradan alamıyor. Gücünü yani onu aşıyor. Aynı şekilde ibadetin de melekleri vardır. Mesela biri namaz kılıyor. Namaz onda meleki haline gelmiş, güç ve kuvvet haline gelmiş. O adam istese de namazı bırakamaz. Bırakınca, yani bir vakit kılamayınca huzursuz olur, rahatsız olur. Mutlaka kılması gerekir, peşinden hemen kaza eder, tövbe eder. Ama namaz meleki haline gelmemişse bakıyoruz ki mümindir. Gerçekten Allah'ı seviyor ama namaz kılmada zorlanıyor. Neden? Neden? Kılmayı da istiyor çünkü namaz onda meleki haline gelmemiş. Yani güç ve kuvvet haline gelmemiş. Bu oruç için de böyledir. Bakıyorsun mümindir, oruç tutmak istiyor ama oruç tutarken zorlanıyor ya da tutamıyor. Oruç onda meleki haline gelmemiş. Ama bakıyoruz her türlü yanlışı yapıyor, Ramazan ayı geldiğinde bırakıyor orucunu tutuyor. Oruç meleke haline gelmiş onda. Yani onun o oruç kendisinde meleke haline gelenin imanı, orucu meleke haline gelmemiş olana göre bir, bir deryadan bir damla kadar da olsa meleke haline geldiği için o onu yapabiliyor. Gücü yetiyor. O gücü almış çünkü. Her bir ibadetin böylesine melekeleri vardır. Eğer bir ibadete Devam etmek istiyorsa ne yapmamız gerekir? Onun melekesini kesme etmemiz, kazanmamız gerekir. Burada neyle olur? Onu devam etmekle, devam ettirmekle. Onun hakikatine ermeye çalışmakla. Ne kadar çok yaptık o kadar güçlendik. O kadar o bizde meleke haline, güç ve kuvvet haline geldi. Onun için ne demişler? Eğer biri 40 gün namaz kılsa artık bırakamaz. Niye 40 gün? Artık onda 40 günde meleke haline gelir. Güç ve kuvvet haline gelir de ondan. Bu her şey için böyledir. Bütün ibadetler için bu böyledir. Allah nasıl bize melekleri tanıtıyor, meleklere imani tanıtıyorsa aynı şekilde şeytani iblisi de öyle tanıtır. Çünkü onun tersinden uzak durmamız gerekir. Yani la ilahe dememiz gerekir ki illallah diyebilelim. Mesela ile ilgili Allah ne buyurmuş? Kısaca birkaç ayetle söyleyeyim onu. Allah, iblis Allah'ın emrine asi oldu buyurdu. Onun için Adem'e secde etmedi. İblis Adem'e karşı kibirlendi buyurdu. Allah'a karşı değil. Adem'e karşı kibirlendi. Yani insana karşı kibirlendi. Büyüklük tasladı. Ben ondan hayırlıyım dedi. Sakın böyle yapmayasın dedi bak. Böyle o yaparsan iblis gibi olursun dedi. Hiçbir insana karşı kibirlenme dedi yani. Ben ondan hayırlıyım deme dedi. Sen bilemezsin. Yarın ne olacağını bilemezsin. Tevazunu göster. Melekliğini göster. İblis gibi olma, iblis gibi yapma dedi. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size evet, fehşayı emreder, tavsiye eder. Şeytan ancak dostlarını korkutur dedi. Şeytan seni fakirlikle korkutuyorsa korkma. Eğer korkarsan ne olur? Sen şeytana dost olmuşsun, şeytani dinliyorsun demektir. Allah sizi fazlıyla, rahmetiyle müjdeliyor. Onun için korkma. Şeytanın korkutmasıyla korkma diyor yani. Şeytanın arkadaşlığı ne kötü arkadaşlıktır buyurdu. Çünkü kendisiyle arkadaşlık yapanı cehenneme sürükler Şeytan içkiyle, kumarla aranızı bozmak ister dedi. Ona uymayın. Bu durumda içkiyi, kumarı bırakın dedi yani. Şeytanları dost edinenler kendilerini doğru yolda zannederler dedi. Şeytanın da doğru yaptığını zanneder. Kendisinin de doğru yolda olduğunu zanneder ki şeytana uyuyor. Şeytani dost kabul ediyor. Evet, şeytan hakka düşman, insana düşman, Allah'a düşmandır dedi. Yani sen şeytana uyarsan, şeytan gibi yaparsan, sen de Allah'a düşman olursun. Hakka düşman olursun. İnsana düşman olursun. İnsana düşman, olursun. İnsana düşman olan Neymiş? Şeytanlaşmış demektir. Şeytan da, arkadaşları da cehennemliktir buyurdu. Bunların hepsi ayet. Şeytanlar, kafirleri tahrik edip kışkırtır dedi. Kim şeytanın tahrikine kapılırsa, şeytan onu kışkırtırsa, o kafirdir dedi Allah. Şeytana uymuş. Kime uyması gerekir? Peygamber'e uyması gerekir. Ya Allah'ın indirdiğine tabi olursunuz ya da şeytana tabi olursunuz buyurdu. Allah'ın indirdiğine tabi olmayanlar, şeytana tabi olmuştur dedi. Aklını kullanmayanları, şeytan deralete düşürür dedi. Aklını kullanmayanları. Hidayete erdikten sonra, deralete düşenler, Şeytana tabi olmuştur dedi. Bir hidayetten sonra bir de delalet varmış. İşi anladı, hidayeti gördü, bildi. Buna beraber ters tarafa gittiyse, kabul etmediyse ne yapmıştır? Şeytana tabi olmuştur. Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, Rahman'ın zikrini, ayetlerini görmezden gelirse, Allah'ı zikretmeyi görmezden gelirse, yani bu gereksizdir derse Allah onu şeytanına bağlar dedi. O şeytanın karini, yakını olur, arkadaşı olur. O şeytanın uydusu olur dedi. Şeytanın etrafında döner dolaşır dedi. Allah'ın zikrinden, vahyinden yüz çevirirse. Allah'ı zikirden yüz çevirirse. Görmezden gelirse. Yani işitiyor, sanki işitmemiş gibi yaparsa. Allah iblisi şeytani bize böyle tanıttı. Yaklaşık 20 tane ayet mealen söyledim. Daha sonra bunları hep beraber anlayacağız inşallah. Allah Hazreti Ademle iblisin kıssasını anlatırken İblis secde etmedi derken buradaki incelikleri anlamak gerekiyor. Auzu billahi min eşşeytanir <gülüyor> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi Allah meleklere buyurdu ki inni halikun beşeren min sesalin min hama'in mesnun Ben kuru balçıktan şekil verilmiş evet çamurdan bir beşer yaratacağım önce beşer dedi. Ruh insana nefedilmeden insan beşerdir. Ruh nef insan oldu. Hazreti insan oldu çünkü. Teiza <gülüyor> izâ Ne zaman ki ben onu evet, tesviye ettim. Onun yaratılışını tamamladım. Ve nefektu fihi min ruhi Ona kendi ruhumdan nef ettim. Fekâ'u <gülüyor> lehu Hemen onun için secdeye kapan. Hemen secde edin. Tasajjad al kulluhum Bunun üzerine Allah ona ruhundan nef hepsi toptan secde ettiler. Ecma'u. Hiç biri dışarıdan kalmaksızın hepsi toptan ona secde ettiler. Hepsi toptan secde ettiler ama iblis secde etmedi dedi. Çünkü iblis melek değildi zaten. İblis cinlerden. Allah önümüze iki seçenek koyuyor burada. Bir secde eden bir de etmeyen. Secde etmek demek, itaat etmek demektir, sevmek demektir. Takdir etmek demektir. Övmek demektir. Kimi? Hazreti İnsan'ı. Yani Adem'i. Hazreti İnsan. Nefektu min ruhi. <gülüyor> Allah'ın güzelliğinin üzerinde göründüğü kimseye. Ya onu kabul eder, onun gibi olursun. Ya da ters tarafta durur, itiraz edersin, kibirlenirsin. Ben ondan hayırlıyım dersin. Onun için peygamberlere iman etmeyenler iblisin konumuna düşer. Allah ona mı peygamberlik verdi? Ben ondan hayırlıyım deyip secdeye etmiyor. İblisin fikrinin düşüncesinin aynısidir bu. Bir de Allah meleklerin fikir beyan ettiğini söylüyor. Gayt kalerre bu kelil melaiketi Rabb'in meleklere evet buyurdu ki ca'ilun fil erdi halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Kalu etce'alu fiha ben yufsidu fiha ve yesfikud dima. Dediler ki ya Rabbi sen orada Yeri ifsad edecek, yeryüzünü ifsad edecek, kan dökecek, fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi halife kılıyorsun? Melekler nereden biliyordu bunu? Allah bir şeyi söylediğinde hem başını hem sonunu birden gösterir. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediğinde o halifenin, o insanların neler yaptığını da bir anda onlara gösterdi. Evet, Belekler de evet, ''Burimi halife kılıyorsun'' deyince ''Ve nehnu'' Bir ne dediler? ''Ve nehnu nusabbihu bihamdik'' ''Biz seni hamdinle tesbih ediyoruz'' Yani Bu durumda halife olmaya biz daha layık değil miyiz? ''Ve nukaddisulek'' ''Seni takdis ediyoruz'' ''Seni biliyor, tanıyor, her türlü noksanlıktan münezzeh olduğunu'' takdis ediyoruz <gâle> inni ta <'lemun> Allah buyurdu ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum Allah'ın da meleklere verdiği cevap budur Allah buradan meleklerin vasfını saydı hamd ile tesbih ediyoruz bir de seni takdis ediyoruz Ayet devam ediyor. Allame Adem el esma'e Allah bütün isimleri Adem'e talim etti. Neden halifeliğe layık olduğunu da evet onlara gösterecek. Talim ettiği bütün isimler neydi? El esmaul husna. Bütün isimler. Yani Allah her bir ismiyle evet, ona tecelli etti. Her bir ismiyle nasıl tecelli etmesi gerektiğini, her bir ismi nasıl kullanılması gerektiğini ona talim etti. Sümme aradhum alel melâike Sonra evet, Adem'i onlara gösterip, Adem'in bu üzerindeki isimleri söyleyin dedi. Bunlar nedir? ve قال أن بيوني بأسمائي هؤلاء hadi bunu isimleriyle beraber söyleyin yani el esmaul husna'yı sayın dedi in kuntum sadiqin eğer size göre doğru buysa siz doğru söylüyorsanız halifeliğe siz daha layıksanız bu isimlerin sizde tecelli etmesi lazım çünkü halifenin beni temsil etmesi gerekiyor bu isimler sizde yoksa beni temsil edemezsiniz. Adem buna layıktır. İnsan buna layıktır. O hak sahibidir. <gülüyor> ne dedi melekler? Sen sübhansın ya Rabbi. Allah bunu neden bize öğretiyor? Sen de yanlış yaptığında melekler gibi yap. Kâlu sübhânek. La ilme lena illa ma allemtena. Senin bize öğrettiğinden başka bizim bir ilmimiz yoktur. Sen bize neyi öğretmişsen biz onu biliyoruz. Dolayısıyla biz ademi bilemedik, tanıyamadık, üzerindeki isimleri de sayamıyoruz. İnneke entel alimul hakim. Alim ve hakim olan sensin. Her şeyi bilen ve her şeyde bir buradi olan sensin dediler. Bir kul da yanlış yaptığında Allah'ın vahyini öğrendiğinde ne demesi lazım? La ilme lena illa ma allemtena demesi lazım. Ya Rabbi senin bize öğrettiğinden başka bizim bir ilmimiz yoktur. Senin başka bir ilmin mi var? Bu zandır, bu vehimdir. Sen melekler gibi değil, iblisler gibi yapıyorsun demektir. Sen bu ilminle şeytanlaşırsın demektir. Allah'ın sana öğrettiğinden başka senin ilminin olmaması gerekir. Yoksa Allah'a ters düşersin. Meleklere iman bir de bunu gerektiriyor. Melekler böyle söyledi. Meleklerin söylediğini seviyorsan, iman etmiş seni meleklere, sen de böyle yap. Sen Subhansın ya Rabbi de. Senin bana öğrettiğinden başka benim bir ilmim yoktur de. O sana neyi öğretmişse onu al. Gerisini, gerisini bırak. قَالَ يَا عَدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِا اَسْمَائِهِمْ Bu sefer Allah, Hz. Adem'e hitap etti. Evet, ya Adem, onun isimlerini söyle. Allah'ın sana tecelli ettiği esmayı say. فَلَمَّا اَنْبَئَهُمْ بِا اَسْمَائِهِمْ Ne zaman ki Adem, o, Esma'yı söyledi her birini tek tek isimleriyle söyledi. Kale em ekullekum inni a'lemu gaybe semawati ve'l-ard. Allah bu sefer meleklere buyurdu ki ben size yerlerin ve göklerin ilmi bana aittir demedim mi? Onları bilen benim demedim mi? Ve a'lemu ma tubdunu ve ma kuntum Sizin Açıkladığınızı da bilirim. Gizlediğinizi de bilirim. Demedim mi? Yani sen onu söylesen de ben biliyorum gönlündekini söylemesen de. Ve iz kulna lil cudu li Adem. Ne zaman ki biz meleklere Adem'e secde edin dedik. Ve seccedu illa iblis. Hepsi secde ettiler. İblis secde etmedi. Eba Vestekber İblis kibirlendi, kibrinde direndi. Aslında düşünüp taşındı ama kibirlenmekte direndi. Kibrini yenemedi. Ve kâne minel kâfirin Ve kafirlerden oldu. Eğer biri kibirlenirse, Allah'ın emrine karşı kibirlenirse kafir oluyormuş. O andan itibaren iblis insana düşman oldu. İnsana, Adem'e haset ettiği için, yani kıskandığı için. Neyi kıskandı? Allah'a yakınlığını kıskandı. Halife olmasını kıskandı. Allah bu kısa'yı bize anlatırken, siz iblis gibi olmayın, kıskançlık yapmayın dedi. Allah peygamberlerini gönderdiğinde iman etmeyenler onun peygamberliğini kıskandı. Allah'a yakınlığını kıskandı. Şu anda da müminlerin, ben Müslümanım diyenlerin düştüğü en büyük hatalardan bir tanesidir bu. Birbirlerini kıskanıyorlar. Cemaatler birbirini kıskanıyor. O bizim cemaat diyor, öteki bizim cemaat diyor. O bizim tarikat diyor, öteki bizim tarikat diyor. O benim mezhebim diyor, öteki benim mezhebim diyor. Hiç farkında olmadan birbirlerine karşı kibirlenmiş olurlar. Biz de esrarla ne diyoruz? Kim La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa o bizim kardeşimizdir. Hiç kimse kimin Allah'a daha yakın olduğunu bilemez yanlış yapmayalım haset etmeyelim iblisin durumuna düşmeyelim bu cemaat harında böyledir aynı şekilde fert harında da böyledir yani insanlar tek tek de birbirine karşı kibirlenmemeli haset etmemelidir insan onun için insan insanın cennetidir de cehennemidir de diyoruz insan insan için cennet de olup cehennem de Allah insanların üzerinden sana cenneti de ikram eder. Sen cehennemi de hak edebilirsin. İnsanlara iyilik yaptığında, güzellik yaptığında, hayır yaptığında, o senin için cennet olur. Ona zulmettiğinde, ettiğinde, haksızlık ettiğinde, hakkını teslim etmediğinde senin için cehennem olur. Sen kendine bak. Sen... İnsan senin için cennet midir, cehennem midir? İnsanlar senin için cennete mi o oluyor, cehenneme mi? Bunu sen tercih ediyorsun yalnız. Herkes kendisi tercih eder. Yani birilerini kötülemekle kimse bir şey kazanmaz. Yani bu benim aslındadır ben onun üstündeyim. Ne işe yaradı bu şimdi böyle? Sadece yanlış yaptım. Bunu yapanlar bir şey yapmayanlardır. Hakikati anlamayanlardır. Allah ne buyuruyor diye ayet-i kerimede? Genişliği yerle gök kadar olan cennete koşun dedi. Hayırlarda yarışın dedi. Hayırlarda müsabaka yapın dedi. Sen kendine bak. Sen yarışıyor musun, yarışmıyor musun? Yani birini arkana atmakla, bu aşağılıktır, bu kötüdür, bu yanlışı demekle sen yukarı çıkmıyorsun. Senin koşman gerekiyor. Şeytan seni kandırmasın bu şekilde. Ben ondan daha iyiyim, ben Allah'a daha yakınım, ben cennete daha layıkım demektir bu bu lafla olmuyor Allah koş dedi, müsabaka yap dedi hayırda yarış dedi insan senin için cennet olsun, cennete vesile olsun cehenneme değil Allah ayet kerimede suizanda bulunmayın dedi, kötü düşünme dedi gıybet etmeyin dedi sizden biri kardeşinin etini yemek ister mi dedi gıybet etmek kardeşinin etini yemektir yani birini çekiştirirken sen gıybet ediyorsun. Kardeşinin etini yiyorsun. Sen bununla hiç Allah'a yaklaşır mısın? Ben ondan daha öndeyim derken aslında öyle söylemiş oluyorsun. Etini yiyorsun. Sen Allah'tan uzaklaşıyorsun. haberim yok. Şeytan bunu sana güzel gösteriyor. Evet. Hasede etmiyoruz. Kazarmak istiyorsak çalışmamız gerekir. Aklımızı sonuna kadar kullanmamız gerekir. Akletmemiz gerekir. Akıl melekelerini çalıştırmamız gerekir. Faal hale getirmemiz gerekir. Allah'ın akletmez misiniz? Düşünmez misiniz? Tefekkür etmez misiniz? Tedebür etmez misiniz? Tağkur etmez misiniz? Dediklerinden olmamamız gerekir. Bunun için de aklımızı sonuna kadar kullanmamız gerekir. Allah aklı kullanmaya davet eder. Ya kavmi la es'elukum aleyhi ecra. Evet. Peygamberlerin Hud aleyhisselam'ın yaptığı davetdir bu. Dedi ki Hud aleyhisselam kendi kavmine, ey kavmim ben sizden bir ücret istemiyorum. İn ecriye illa alellezi feteleni. Benim ecrim, benim mükafatım beni yaratana aittir. Efele ta'kilun. Siz Akletmeyecek misiniz? Akıllanmayacak mısınız? Aklınızı kullanmayacak mısınız? Yani ben sizi Allah'a davet ediyorsam, vahyini size tebliğ ediyorsam, sizden bir ücret istediğim için değildir. Benim ücretim, benim ecrim, beni yaratana aittir. Ben bunu onun emriyle yapıyorum diyor. Lakat اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا Ant olsun ki biz size bir kitap indirdik. Fihi زِكْرُكُمْ Orada sizin zikriniz vardır. Orada sizin şerefiniz vardır. Sizin kitabınızda sizin şerefiniz vardır. Yani siz şerefinizi size indirdiğim kitapla kazanırsınız. E fe la Siz akletmeyecek misiniz? Aklınızı kullanmayacak mısınız? Eğer biri şerefini Allah'ın kitabında, kitabından almıyorsa, vahyine iman edip onu yaşamaktan almıyorsa, onun şerefi olmaz. Et emrün ennası bil Siz şimdi insanlara iyiliği, güzelliği tavsiye ediyor, emrediyorsunuz da ve temsüne kendinizi, nefsinizi unutuyor musunuz? Ve entum tetlüned kitap. Siz Allah'ın kitabını da okuyorsunuz. Siz aklınızı kullanmıyor musunuz? Bu nasıl akıldır böyle? Başkalarına tavsiyede bulunuyorsun. İyiliği tavsiye ediyorsun. Şöyle güzel yap, böyle güzel yap diyorsun. Ve sen kendini unutuyorsun. Sen bunu yapmıyorsun. Sen bir de Allah'ın kitabını da okuyorsun. Sen aklını kullanmıyor musun? Diyor Allah. Yani aklı kullanmak böyle midir? Sen bir iyiliği yapmadıkça istediğin kadar onu anlat. Sen bir şey kazanamazsın. Yani gece gündüz birine namazı anlat ama namazı kılma. Sen namazın sevabını, karşılığını alamazsın yani. Sen aklınızı kullan, siz aklınızı kullanmıyor musunuz buyduor. Ve o elde yahi ve hayat verende, öldürende odur. Allah'tır. Veleh iktilafü lleyli ve nehar. Gece ile gündüzün değişmesi de onun emri onun hükmüledir. E <gülüyor> fele ta'kilun. Siz aklınızı kullanmayacak mısınız? Yani geceyle gündüz üzerinde, ölümle hayat üzerinde tefekkür et dedi. Aklını kullan dedi. Kullanırsan her şeyin Allah'a ait olduğunu anlarsın. Ve ma utitu min şey'in pemteaul hayatid dünya ve zinetuha size verilen şeyler ancak dünya hayatının nimetleridir ve süsüdür. Guma indallahi hayrun ve abqa. Allah'ın katındakilerse hem hayır itibariyle hayırlı hem de bakidir, ebedidir. Efele taakilun? Siz aklınızı kullanmayacak mısınız? Artık düşünmeyecek misiniz? Yani dünyayı ahirete etme. Allah katındakiler hem hayır itibarıyla hayırlıdır hem de ebedidir. Öteki dünya nimetlerinden biraz istifade bir de süstür. Süsse zinete kapılma dedi. Kapranlar aklını kullanmamıştır dedi. Gömel hayatı dünya illâ laibun ve Dünya hayatına ait her ne varsa bir oyun ve eğlenceler ibarettir. Oyalanmadır, oyundur, eğlencedir. Ahiret yurdu ise müttakiler için hayırlıdır. Eğer biri takva sahibi ise Allah'a karşı sorumluluğunu bilmiş, anlamış, gereğini yerine getirmişse onun için hayırlı olan ahiret hayatıdır. Ahiret yurdudur. Öteki öteki cehenneme gidiyor. Onun için hayırlı değil. Takva sahibi değilse hayırlı değil yani. Efela <gülüyor> taakilun. Hala akıllanmayacak mısınız buyurdu. Umen nu'amiruhu nunekisu fil halq. Biz kime ömür verirsek, ömrünü uzatırsak sonra onu tersine çevirir. Yani yaşlanınca biri Gittikçe güçleniyor. Evet. Yaşlılığından itibaren gücünü kaybeder. Gözünün görmesini yavaş yavaş kaybeder. işitmeyi kaybeder. Gücünü, kuvvetini kaybeder. Yani yaratılışın tersine çeviririz. <gülüyor> Efela evet. yaqilun, Hala bunu düşünüp, tefekkür edip anlamayacak mısınız? Hayatın geçici olduğunu kavramayacak mısınız? Yani sana biraz ömür verdik Sonra onu tamamlayınca, onun sınıra gelince tersine döndürürüz onu, çocuk gibi olmaya başlıyorsun. Onu kaybetmeye başlıyorsun. Hayat bu kadardır diyor. Aklını kullanmayacak mısınız? Uffin <Sessizlik> lekum Size yazıklar olsun. ve تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ Allah'tan başka abdoluklarınıza da yazıklar olsun. Efela Siz aklınızı kullanmayacak mısınız? Kezari ki yubeyunullahu lekum ayati. Allah size ayetlerini böyle beyan eder, böyle açıklar ki la lekum Umulur ki aklınızı kullanırsınız. Umulur ki akıllanırsınız Allah'ın ayetleriyle. Allah ayetlerini aklımızı kullanalım diye beyan ediyor. İnna enzelnahu Kur'anen Arabiya. Biz Kur'anı Arapça bir kitap olarak indirdik, kıldık. L'alakum taqilun, aklınızı kullanatınız diye, onu anlıyorsunuz diye. İnne şerred devabe inda Allah katındaki en şerli en kötü olan şey sumul bukbul lazine la yakilun sağır dilsiz ve aklını kullanmayanlardır Allah katındaki en şerli varlık varlıkların en kötüsü sağır dilsiz ve aklını kullanmayanlardır Neye sağır? Hakikate sağır. Allah'ın vahyini duymuyor. Hakikati duymuyor. Kulağı ona karşı, hakikate karşı sağır. Bir de dilsiz. Hakikati söyleyemiyor. Hakikati ikrar etmiyor. Bununla beraber aklını kullanmıyor. Aklını kullanmadığı için hakikate karşı kör ve sağırdır. Bu Allah katındaki en kötü canlıdır. Ve makaneli nefsin en tumine illa bi izni Allah'ın izni olmadan hiç kimse iman edemez. Ve yij'alur rışte alaladdine la yaqilun. Allah aklını kullanmayanların üzerine pisliği döker, onları pisliğin içinde bırakır. Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse iman edemez. Yani hiç kimse kimseyi imana zorlamasın. Eğer biri pisliğin içinde yani manevi pisliğin, manevi fikrin, düşüncenin, ilmin pisliğin içinde kalmışsa aklını kullanmadığı içindir. Allah onun için pisliği onların üzerine dökmüş, onları pisliğin içinde bırakmış. Onun için onlar iman etmez. Biri aklını kullanmadıkça pisliğin içinden çıkamaz. Allah imanı ona nasip etmez. İmanı olmaz. Birinin iman etmesini istiyorsan önce onun aklını kullanmasını öğret. Ona aklını kullanmayı öğret. O pisliğin içinden çıkmayı öğret ona. Yani sen bunu öğrettin o manevi pisliğin içinden çıkamadı. Manevi pislik nedir? Şeytanın verdiği vesvesedir. Vehimdir. Zandır. Yanlış düşünce, yanlış fikir, yanlış elimdir. Yani hak olanı bulmamış. Hakkı dinlememiş. Ayetleri dinlememiş. Şu şöyle söylemiş, bu böyle söylemiş. Bence şu şöyledir, bence bu böyledir. Bu manevi pisliktir. Hakikate evet, sırt çevirmiş. Hakikaten yüz çevirmiş. Allah'tan yüz çevirmiş. Niye böyle olmuş? Aklını kullanmadığı için dedi Allah. Onun için böyleleri iman etmez, edemez dedi. Ne zamana kadar? Aklını kullanıp, o pislikten kurtulup, Allah'a dönmedikçe iman edemez وَمِنْهُمْ men يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكَ Onların içinde seni dinleyenler var Hitap Resulullah Efendimiz'edir Onların içinde seni dinleyenler var اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ السُمَّ Ama Sahırlara sen mi işittireceksin? O sahır Kulağını kapatmış Seni dinliyor ama seni işitmiyor Valev kanu la yaqilun. Hem de aklını kullanmadığı halde, aklını kullanmayınca sağırdır. Sen ona işitiremezsin dedi. Seni dinliyor ama işitiremezsin çünkü o aklını kullanmıyor. Mesel-i lezine keferu, kafirlerin durumu, misali şöyledir: Kemesel-i lezine bima la yesmaununa illa du'a ve nida sadece bir çağırma ve bağırmadan başkasını duymaz duyduğu sadece bir çağırma bağırma olarak bir haykırma olarak dinler e, duyar summun buhmun umyun o sağırdır dilsizdir kördür Manevi kör. Başta anlatırken kalbin melekelerini anlatmıştım. Manevi görmek vardır, manevi işitmek vardır, manevi anlamak vardır. فَهُمْ لَا يَاكِلُونَ Bununla beraber onlar akletmezler, akıllarını kullanmazlar. Böylelerine bir şey anlatamazsın. Böyleleri hakkı, hakikati dinlemez. Veyda kilelhamı tabiğu ma enzal Allah. Onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun denildiğinde, "Qalu bel tabiğu ma elfeyna alayhi abayna." Onlar derler ki, biz kendi atalarımıza uyarız. Biz onları neyin üzerinde bulduksa, onlar nasıl yapıyorduysa, biz de onlara uyarız. Yani. Allah'ın indirdiğine uymuyoruz. Atalarımıza uyuyoruz. Evlev kane abaa uhum la yaqiluna şey'a. Ya ataları akıllarını kullanmamışlarsa, akıl erdirememişlerse gene onlara mı uyacaklar? Akıllarını kullanmamışlar. Ve <gülüyor> la Hidayete erememişlerse, aklını kullanıp hidayete erememişlerse gene onlara mı uyacaklar? Ve ila kılalhum aminu kema amana'n nas. Onlara gelin, siz de insanlar gibi iman edin denildiğinde, "Kalu enu'minu kema amana's fe'al." Onlar derler ki, biz akılsızlar gibi mi? Seferler gibi mi iman edelim? Niye onlara öyle söylüyor? Onlar kendini bir de akıllı zannediyor. Dünyayı biz biliyoruz, biz işimizi biliyoruz, biz kendimizi düşünüyoruz. Onun için Allah yolunda sarf edenlere, fedakarlık yapanlara akılsız diyorlar. Biz onlar gibi mi iman edelim diyorlar. Ela اِنَّهُمْ هُمُسْ فَهَا Evet, dikkat edin dediği Allah, asıl sefih olanlar, akılsız olanlar onlardır. Niye? Ebedi hayatlarının hesabını yapamıyorlar. Cehennemin yolunu tutmuş Şeytana tabi olmuş gibi kendini kendini akıllı zannediyor. Velakin la ya'lemun. Ama dedi onlar bunu bilmiyor. Bir de Allah gönül sahiplerinden bahseder. Gönül sahibi. Akıl sahibi başka, gönül sahibi başka. Gönlünü kullanan var. يُعْتِ <gülüyor> الْحِكْمَةَ مَنْ Allah hikmeti dilediğine verir. Yaşa fiili çift taraflıdır. Allah hikmeti dileyene, isteyene verir. Eğer istiyorsan gereğini yap, Allah sana hikmeti verir. Hikmet Allah'ın muradı demektir. Allah'ın muradını anlamak. Allah'ın ayetlerini okuyunca, ayetlerini anlamak, Allah'ın o ayetlerdeki muradını anlamak, insan üzerindeki muradını anlamak, kendisi üzerindeki muradını anlamak. Ummen yu't'i'l hikmete Allah kime hikmet verirse fakat u'tiye hayran kesiran. Allah ona evet, kesiren çokça hayır vermiştir. Gema yezekaru illa ulul Bunu ancak gönül sahipleri anlar. Hikmeti gönül sahibi anlar. Hikmetin büyük bir hayır olduğunu gönül sahibi anlar. Biri hikmeti anladıysa, yani Allah'ın muradını anladıysa onu tanıyanlar, anlayanlar, bilenler gönül sahibidir. Gönül sahipleri bunun kıymetli ve değerli olduğunu bilir, anlar. Yoksa kimde para varsa kıymetli, değerli odur. Şerefli odur. Bu gönül sahibi değil. Bunun akli melekesi yeteri kadar gelişmemiş, güçlenmemiş, şeytani tarafı güçlenmiş demektir. İnne fi göklerin ve yerlerin yaratılışında, vaktilafil leyli ven nahar, gece ile gündüzün peş peşe gelişinde leayetlin li ulil alba. Bunlarda gönül sahipleri için ayetler vardır. Gönül sahipleri bunun üzerinde göklerin ve yerlerin yaratılışında gece ile gündüzün ard arda gelişinde evet, tefekkür edip bunda onlar için ayetler vardır. Ayet demek delil demek. Hakkı, hakikati gösteren ilim demek, marifet demek. Efemen ya'lemu enne ma unzile ileyke min rabbikal hak. Şimdi dedi Allah, bu Kur'an'ın, bu ayetlerin sana Rab'binden hak olarak indirildiğini indirildiğini bilen bir kimseyle kemen huve a'ma e o ama gibi kör gibi olur mu bunu bilmeyen kördür bunu bilen de o kör bir olur mu innema yetezekkaru ulul elba evet ama bunu sadece gönül sahipleri anlar İkisinin biri olmadığını gönül sahipleri anlar. Biri Allah'ın vahyine iman etmiş, Allah'tan gelen hak olduğunu kabul etmiş, öteki de kör ve sağır davranıyor ona karşı. Bu ikisi nasıl biri olsun? Bu ikisinin ayrımını gönül sahipleri anlar dedi. Onun için bazen anlatıyoruz. Biri birini sorduğunda nasılsın, iyi misin diye sorduğunda bir de başkalarını soruyor. Faranca nasıldır diye sorduğunda eğer onun dünyevi işleri iyiyse o çok iyidir diyor. İşi iyidir. İsterse günaha batmış olsun o çok iyidir diyor. Ama Allah yolundaysa ama maddi işleri kötüyse durumu kötüdür diyor. Bu bakış bakış değil. İyi olmak kötü olmak bu değildir. Eğer biri Allah'a yakınsa Allah'a kulluğunu yapıyorsa maddi durumu ne olursa olsun o iyidir. Onun durumu gerçekten iyidir. Ama öteki şeytana tabi olmuş. Günahlara boğulmuş. Neftenin peşinden gidiyor. Şeytanın peşinden gidiyor. Niye ki dünyaya ait durumu biraz iyidir. O çok iyidir diyor. Akıl itibariyle sorulsa da o diyor işini biliyor akıllıdır. Yani kulluğu yapan akıllı değil, parayı kazanan akıllıymış. Bu bakış şeytani bir bakıştır. Rahmani değil bu hemen Hu ve kan bütün enna o gece kalkıp ayakta durup secdeler edip, ve Kamen kıyamda durup yahzerul ahirete ahiretten dolayı korkar ümit eder vecür evet. rahmete rabbi rabbinin rahmetini umut eder. Kul hel yesevi ladine ya'lemune veldinen la ya'lemun. De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Biri gece kalkıyor, ayakta duruyor, kıyamda duruyor, secde ediyor. ahiretti, ahiretin endişesini taşıyor. Ahiretten dolayı korkuyor. Allah'ın rahmetini umuyor. Öteki de yatıyor sabaha kadar. Biri biliyor, öteki bilmiyor. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? İnnemâ yetezekkerû urul elbâb. Bunu ancak gönül sahipleri anlar. Bu ikisinin biri olmadığını, bu iki insanın kıyamette bir tutulmayacağını, Allah'ın onlara aynı muameleyi yapmayacağını gönül sahipleri bilir, anlar. Yani gönül sahibi olmayanlar böyle şeyleri basit görür. Ama Allah bu büyük bir şeydir. Bu ikisi nasıl biri olsun diyor. Biri sabaha kadar yatsın, öteki gece kalkıp ayakta dursun, kıyamda dursun, secde etsin, dua etsin, rahmetini umsun, ahiretten dolayı endişe etsin. İkisi nasıl biri olsun? Bilenler de bilmeyenler biri olmaz dedi. O kakan biliyor, öteki bilmiyor. اَلَّذ۪ينَ يَسَّمِعُونَ الْقَوْلِ onlar ki sözü dinlerler. Sözün tamamını dinlerler. Ve tabi'una ahsenehu. Sözün en güzeline tabi olurlar. Ulai kelledine hedahumullah. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Ve kehum ulul elba. İşte gönül sahipleri bunlardır dedi. Allah gönül sahibini tarif etti. İşte bunlar gönül sahibidir. Ellezine <gül> yestemiuun Sözün tamamını dinler. Yani kim ne konuşsa konuşsun onu dinler. Ama vettebiuun <gül> ahsenehu. Ama sözün en güzeline tabi olur. Onun için dinlemekten korkmuyoruz. Kim ne söylerse söylesin dinliyoruz. Ama sözün en güzeline tabi oluyoruz ki sözün en güzeli Allah'ın sözüdür. Allah'ın kelamidir. Allah'a ait olan kelamdır. Resulüne ait olan kelamdır. Bunlar gönül sahibi. Gönül sahibi demek tek kelimeyle veli demektir. Gönlünü kullanan veli demektir. Gönül ehli demektir. Gönül ehli. Hudan ve zikra li alba bu Kur'an gönül sahipleri için, Aklı Selim sahipleri için bir yol gösterici bir de ihtardır, hatırlatmadır. Bu ayet devam ediyor. Fesbir İnne ee, va'dallahi hakqun. ve li Sabret. Çünkü Allah'ın vadi haktır. Günahlarına istiğfar et ve subh bihamdi rabbik. Rabbini hamd ile tesbih et bil asyi ve'l ibkar. Hem sabah hem akşam sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et. Yani melekler gibi ol. Onlar Rablerini hamd ile tesbih ediyordu. Sen de melekler gibi ol. Bununla beraber günahına istiğfar et. Diğer insanlar hakkında da evet, sabret dedi. Allah'ın vaadi haktır dedi. اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَزَابًا Allah onlar için şiddetli bir azap vaat etmiş, hazırlanmıştır. اَتَّقُوا اللّٰهَ يَا اُلِلْا Ey gönül sahipleri, ey temiz akıl sahipleri, Allah'a karşı takva sahibi olun. Sorumluluğunuzu bilin ve yerine getirin. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا İman edenler, Kad enzal Allahu ileyikum zikra. Eğer siz iman etmişseniz bilin ki Allah size zikri indirmiştir. Allah size bir ügüt indirmiştir. Vahiy ile size ügüt veriyor, nasihat veriyor. Hazabelagun <gülüyor> <gülüyor> linas. <gülüyor> Bu insanlara bir tebliğdır ve liyunzeru biihi bununla uyarılsınlar, ve liyalemu enema huwa ilahun wahid. Hem de bilindir ki Rableri vahid olan tek olan Allah'tır. Ve liyazdikere ulul elba, bunu akıl sahipleri o gönül Sahipleri, gönlü temiz olanlar bundan ügüt alır. Bundan ügüt alsınlar diye Allah bu tebliği yapıyor. Yani Allah beni muhatap almayanları, gönül sahibi olmayanları muhatap almıyorum diyor. Onlar zaten dinlemiyor beni. Ve لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ n'aqil Cehenneme gidenler diyecekler ki eğer biz dinleseydik Allah'ın ayetlerini dinleseydik ya da aklımızı kullansaydık makunafi eshabi bugün bu çılgın alevli ateşin eshabi olmazdı. Ve onu kana yolu <gülüyor> <gülüyor> sefihuna Allah Ştehta. Bunu Kur'an'ı dinleyen cinler söylüyor. Bizim beyinsiz olanımız yani iblis Allah'a karşı saçma sapan şeyler söylüyormuş dediler. Bizi öyle kandırdı Allah'a karşı saçma sapan şeyler söylüyor dediler. Dünya Allah'ın bir parçası. Allah'ın bir parçası. Allah'ın Musa dedi ki Ya parçası. Allah'ın bir parçası. Allah'ın bir parçası. Allah'ın bir parçası. Allah'ın bir parçası. Allah'ın bir parçası. Allah'ın bir parçası. Allah'ın bir tek kendi bir yeter kendi nefsine malikim. kardeşime söylerim o da kendine malik olur. Eğer biri kendi nefsinin kendime güç yetiremedim dediyse kendine malik değildir demektir. Kendi nefsine güç yetiremiyor demektir. Şerrik hayırdan daha güçlü demektir. Nefsine güç yetiremiyorsa Fa ifrak, birbirimiz ve birbirimizle ilgili bizimle arasında olan ayrılık arasını ayır dedi ya Bu, bir ayrılık. Bu, bir ayrılık. Bu, bir ayrılık. Bu, bir ayrılık. Bu, bir ayrılık. Bu, bir tartışır. Bu yitabiu kullu şeytanen merid. Evet. Böyleleri her azgın şeytana tabi olur. Böyleleri azgın olan şeytana tabi olmuştur. İlmi olmadan Allah hakkında tartışır. İlmi olmadan demek hangi ilmi Allah'ın kendisine, kendisini tanıttığı idi. Yani El Esma'nın, El Esma'ul Hüsna'nın bilgisi olmadan eğer Allah hakkında biri tartışıyorsa o şeytana, azgın şeytana tabi olmuştur dedi. O için bence Allah şöyle yapar, bence Allah böyle yapar demek azgın şeytana tabi olmaktır ki insani azdırır. Niye şeytan meriydi dedi? Evet. Seni azdırır bak yoldan çıkarır. ''Benim hakkımda senin bilgin yoksa, kendimi tanıttığım gibi beni tanımıyorsan benim hakkımda konuşma.'' dedi Allah. ''Benim hakkımda hüküm verme.'' ''Hükmü benim vermem gerekirken kendini benim yerime koyup hüküm verme.'' Ya da şunlara cennetlik, şunlara cehennemlik deme. Bu hüküm bana aittir. Allah şöyle yapar, Allah böyle yapar. Nereden biliyorsun? ilmin olmadığı halde şeytana tabir olmuşsun. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Evet. Ayet devam ediyor. Kutibe aleyhi. O ona yazılmıştır. Kime? Şeytana. Ennehu men tevallahu kim onu veli edinirse, şeytani dost edinirse, şeytana uyarsa fe ennehu yudülluhu Şeytan onu delalete düşürür. Ve yehdihi ila azab-ı Onu o çılgın ateşin azabına yöneltir. Kim şeytana uyarsa, şeytani dost edinirse, şeytanın söylediğini severse Wei <gülüyor> daqililahumut Onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun denildiğinde, qarubal nettabe'u ma wajadna aleyhi abaa'na. Derler ki, biz atalarımızı bulduğumuz yola uyarız. Allah'ın indirdiğine tabi olmayız yani. Evelev kana şeytanu yedu'hum ila azabis sair. <gülüyor> Eğer şeytan onları o çılgın ateşin azabına davet etmişse de mi, onlara uyacaklar. Onları cehenneme davet etse de mi, onlara uyacaklar. ''Elem ahad ileykum ya beni Adem'' Ey Adem oğulları, ey Adem'in çocukları, ey insanlar ben sizden söz almadım mı? en la ta abdu şeytane innehu lekum aduven şeytana abdolmayın demedin mi size o sizin apaçık düşmanınızdır demedin mi ve en ibuduni hazal siratun bana abdolun sıratı mustakim budur veleke delle minkum cibilan kesira evet andolsun ki o sizden önce birçok insani birçok İnsan kuşağını delalete düşürmüştü. اَفَلَمْ تَكُونُ تَعَقِلُونَ Siz hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Siz hala bunu anlamadınız mı? اِسْتَحْوَزَ عَلَيْهِمُ şeytan en salhum zikrullah. Şeytan onlara onları sarıp sarmalayıp onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur. Allah'ın zikri deyince Allah'ın ayetlerini unutturmuştur. Allah'ı zikretmeyi unutturmuştur. Hayatı yaşarken Allah'ın buradaki muradı nedir? Rabbim benden ne istiyor demeyi unutmuştur, unutturmuştur. <gülüyor> ulayı ki hizb şeytan onlar şeytanın taraftarlarıdırlar. Şeytanların askerleridirler onlar. Ela inne hizb-i şeytani humul hasirun. Allah dikkat edin dedi. Şeytanın taraftarları, askerleri hüsrana uğrayanlardır. Ve men yahshu an zikrir rahman her kim ki Rahmanın zikrinden kör olursa, Rahmanın zikrine karşı kör davranırsa, o men yaş. Yaş demek tavuk karası demek, tavuk karası. Yani görüyor, kara görüyor, net göremiyor, yarım yamalak görüyor. Tavuk gece görmüyor ya. Kim Allah'ın zikrini Rahman'ın zikrine karşı kör davranırsa nuqayyid lahu şeytan Allah şeytanı ona bağlar. Fehuve karin. O onun karini olur. Uydüsü olur. Yakını olur. Yani o insan Allah'ın Rahman'ın zikrini görmezden geldiği için şeytana arkadaş olur. Şeytanın uydüsü olur. Şeytanın etrafında döner durur. Hayatını öyle yaşar. Şeytanla beraber yaşar. Bu onun cezasıdır. Allah'ın Rahman'ın zikrinden yüz çevirdiği için, Rahman'ın zikrine karşı kör davrandığı için, Allah Allah demekten kör davrandığı için, onu görmezden geldiği için, ayetlerini görmezden geldiği için. Evet. Ayet devam ediyor. Ve innehum Le yasuddu nehum Şeytanlar onları yoldan çıkarır, alı koyar, onlara set olur ve yahsebune en nehum Bir de onlar kendilerini hidayette zannederler. Rahman'ın zikrinden yüz çevirmiş, Rabbini dinlemiyor, Allah demiyor, Allah'ın hesabını yapmıyor. Şeytan onları yoldan çıkarmış, onların önüne set olmuş. Ama bununla beraber onlar kendilerini hidayete zannediyorlar. Şeyta, şeytan bir de onları onlara hidayeteymiş gibi gösterir. Hatta <gülüyor> ida ne zaman ki bize geldiler, bize gelene kadar bunu böyle zannederler, kendilerini hidayete zannederler. Bize geldiklerinde qale ya leite beyne ve beyneke badel meşriki. Bize geldiğinde artık anlar ki. Şeytan onun düşmanıdır. Onu cehenneme sürüklemiş. Hidayette olmadığı halde onu ona hidayette göstermiş. O zaman der ki, keşke doğuyla batı kadar aramızda mesafe olsaydı, senden uzak olsaydım der. Feb-i <gülüyor> sel sen ne kötü dostmuşsun, sen ne kötü yakınmışsın. Sen ne kötü arkadaşmışsın, der. Velen yenfe akomul Bugün bunu söylemeniz size fayda vermez. Bugün bunu anlamış olmanız size fayda vermez. Buyurdu. İzzelentum ennekum fil azabi müşteri kon. Kendinize zulmetilmenize karşılık. Siz kendinize zulmettiniz. Bunun için siz azapta ortaksınız. Yani o şeytana yakın olan şeytanla beraber aynı azabı paylaşır. Siz azapta ortaksınız. Bugün bunu söylemeniz size bir fayda vermez. Efe ente tusmi Öyleyse sahırlara sen mi işittireceksin? Ev tehdil ömye. Yoksa Kör olanı sen mi hidayete erdireceksin? Yorü sen mi göstereceksin? Ve men kâne mübün O apaçık derlete bulunanı sen mi hidayete erdireceksin? Şeytana arkadaş olanları hidayete erdiremesin dedi. Rahman'ın zikrinden yüz çevireni, Rahman'ın zikrine karşı kör ve sağır davrananı hidayete erdiremesin dedi. O şeytana uymuş. Şeytanın arkadaşı şeytanın uydusu karini olmuş dedi evet meleklere imani anlatıyorduk meleklere imani anlamadan önce melekeyi anlamamız gerekti yani güç ve kuvvet manasına gelen melekeyi anlamamız gerekirdi güç ve kuvvet aklın melekeleri var Gönlün, kalbin, ruhun, melekeleri, gücü, kuvveti var. Aklımızın melekeyi kesbetmesi, kazanması gerekir. Yani o gücü, o kuvveti kazanması gerekir. Hangi kuvveti? İdrak etme kuvvetini, tefekkür etme kuvvetini, tedebbür etme kuvvetini, taakul, akletme kuvvetini. Bununla beraber hafıza melekesi vardır. O da muhafaza eder, bilgiyi muhafaza eder, Orun da meleke kesbetmesi gerekir ki unutmayalım. Allah'ın her an huzurunda olduğunu unutmayalım. Her an onun kontrolünde olduğumuzu unutmayalım. Bu bir emir, Allah'ın emridir. Nerede olursanız olun, ister tek başınıza, ister başkalarıyla beraber olun, Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın buyurdu. Ama unutuyoruz. Neden unutuyoruz? Çünkü hafıza melekesi meleklik kesbetmemiş. Bu gücü, bu kuvveti kazanmamış. Ayetler üzerinde tefekkür ederken, tefekkür ediyor ve bir şey anlamıyorsak, tefekkür me melekesi güç, kuvvet kazanmamış. Güçsüzdür, kuvvetsizdir. Eğer namazda bile binbir türlü vesese bize geliyorsa, o zaman o tefekkür bölümünde, o hafıza bölümünde bir sorun var. Takul bölümünde bir sorun var. Meleke olmamış. Meleklik kesbetmemiş. Yani meleğin gücünü, kuvvetini kazanmamış ki şeytan orada hemen devreye giriyor. Bizi başka yere taşıyor, sürüklüyor, bir, bir şeyi düşündürüyor. Bunun için ahlî melekelerimizi güçlendirmemiz lazım, kuvvetlendirmemiz lazım ki bizde meleke olsun, bizde güç ve kuvvet olsun. Meleklere iman ederken meleklerin güç ve kuvvet olduğunu unutmamamız gerekir. Bunun içinde iman sevmek demekti, güzelliği sevmek demek, tefekkür etmeyi sevmek demektir. Tahur etmeyi, akretmeyi sevmek demektir, anlamayı sevmek demektir. Hikmeti anlamayı, ayetler üzerinde tedbir etmeyi, arkasındaki manayı anlamayı sevmek demektir. Tefakuh etmek, derinlemesine düşünüp, tefekkür edip o ayetteki derinlemesine olan mana nedir? Bunu anlamak. Niye bunu anlamamız gerekiyor? Allah'ın kerami de ondan. Aynı şekilde yerlerin göklerin üzerinde tefekkür etmemiz gerekir, tahkik etmemiz gerekir, anlamaya çalışmamız gerekir. Bütün bunların hepsi ne ile olur? Akılla oluyor. Aklın melekeleriyle oluyor. Melek, aklın melekleriyle oluyor. Bu melekler ona ait. Eğer bu melekeler güçlenirse ne olur? Onda güç ve kuvvet olur, doğru düşünür, doğru anlar, doğru tefekkür eder. Bu sonuç, bu yol onu nereye götürür? Rabbini tanımaya götürür, kendini tanımaya götürür, hakikati anlamaya götürür. Yoksa böyle meleke kesbetmemiş, yani güç ve kuvvet kazanmamış bir akılda düşünmek olmaz, tefekkür etmek olmaz. Derinlemesine düşünmek olmaz. Ayetin hikmetini anlamak olmaz. Neyi düşünürsen orada güçlenirsin. Allah bu tercihi sana vermiş. Mesela ben bir örnek vereyim. Diyelim ki bir şeyi sürekli düşünelim. Örneğin mesela bir günah aklımızda olsun Sürekli biz o günahı düşünelim. Bir gün, iki gün, beş gün, on gün o günahı düşündük. Bir süre sonra artık biz düşünmesek de o günah sürekli düşüncemizde, fikrimizde, gönlümüzde, içimizdedir. Artık düşünmüyoruz. O günah meleki kesvetmiyor. etmiyor. Melekenin tersi olduğu için o şeytan, yani şeytana ait olan, bizi ters tarafa çeken taraf ne oldu? Gönlümüzde yer etti. Aynı şekilde peygamberle olmayı düşünelim. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber olmayı düşünelim. Bir gün, iki gün, beş gün, on gün düşündük. Artık düşünme. Bırak o düşünceyi. Sen gönül itibariyle gönlün, aklın, hafızan o melekeyi kesmetti. O gücü kazandı. Çünkü bu gücü sen ona verdin yalnız. Kazanmasına sen vesile oldun. Artık düşünme. Sen de onunla berabersin. Ama bu gücü sen ona verdin. Meleke kesbettin. Yani orada güç ve kuvvet kazandın. Kazandığımız güç ve kuvvet ya meleki bir güç ve kuvvettir ya da şeytani bir güç ve kuvvettir. Allah'ın sevdiği ve razı olduğu bir güç kuvvetse melekidir o. Meleklere imandır. Eğer Allah'ın sevmediği, şeytanın sevdiği bir şeyse o da şeytani bir güç ve kuvvettir. Yani istersen melek gibi olursun, istersen melekliğini arttırırsın, istersen şeytan gibi olur, şeytanlığını arttırırsın. Bu tercih sedendir. Onun için ilk anda evet, Hazreti Adem'in imtihani melek ve şeytanladır. Biri secde ediyor, biri etmiyor. Biri onun büyüklüğünü kabul ediyor, Allah'a karşı farklı bir tavırda bulunuyor, öteki farklı. Allah onun için ısrarla şeytan sizin apaçık düşmanınızdır dedi. Ona uyarsan düşmanına uymuş olursun seni cehenneme sürükler dedi. Meleklere de iman et dedi. Hem de benden sonra hemen meleklere iman et. Benden sonra önce sen onlarla muhatap oldun. Meleklerle im muhatap oldun. İlk muhatap olduğun varlıktır o. Senden bugün gibi bir beşer olarak seni hazreti insan olarak yaratıyorum ama senin melekliği kazanmanı istiyorum dedi. Nurdan bir varlık olmanı istiyorum dedi. Bütün ibadetler nurdur. Onun için Allah ne buyuruyor diye kelime de kıyamet günü müminlerin önlerinden ve sağlarından nurları onları aydınlatır dedi. Bu nuri kazan dedi. Neyle kazanacaksın? Elbette ki imanla. Tefekkürle ibadetle, zikirle. Evet, vahiyle. Allah nurlan dedi. Melekler gibi nurlan dedi. Kendini karanlıkta bırakma. karın eğer nurlanmazsan karanlık taraf orayı istila eder dedi. Yani şeytan oraya hakim olur. Bu tercihi sen yapıyorsun. Gönlünü ya Allah'a açıyorsun, güzelliğe açıyorsun melekliğe açıyorsun ya da şeytana açıyorsun. Tercih senindir dedi. Ben sana müdahale etmem dedi. Sana hatırlatırım. Sana öğretirim. Sana söylerim. Eğer güzel yapmaya çalışırsan sana yardım ederim. Yapmazsan, bu tercihi yapmazsan sana müdahale etmem. Onun için herkes kendi tercihini kendisi yapıyor. Nereden başlaması gerekir? Düşünmekten tefekkür etmekten, akletmekten, tedbir etmekten, taakul etmekten. Yani akli melekelerini güçlendirmesi gerekiyor. Son olarak şunu da söyleyeyim. Bir de gönlün melekeleri vardır. Kalp, gönül, ruh. İnsan hakikati Allah'ın kendisine nefrettiği ruhtur. Gönül biraz daha ön tarafta bulunur ki ruh gönle, hitabı gönle yapar. Allah hitabı ruha yapar. Ruhtan o hitap yumuşayarak, beşeri tarafın kaldırabilecek şekilde gönüle geliyor. Gönülden kalbe doğru geliyor. Ruhun da, kalbin de, gönlün de melekeleri var. Yani gücü ve kuvveti vardır. Akıl da ona göre çalışır yalnız. Alacağını oradan alıyor çünkü. Onun melekesi aşktır, muhabbettir, sevmektir. Gücü budur çünkü. İnsan neyi severse onun peşinden gider, onu düşünür. Ruhun sevdiği Allah'tır, sahibidir. Eğer biri kendi kendine yönelirse, hakikatine yönelirse evet, Rabbini sevecek. Gönlüyle beraber olursa Rabbini sevecek. Ama onu unutur, dünyaya dönerse, evet, nefse ait arzuları, istekleri dünyaya ait hayalleri olur. Bu durumda bir de bakar ki dünyayı sevmiş nefsin arzularını isteklerini bedenin arzularını isteklerini onu kaplamış ihata etmiş bundan kurtulması için ne yapması lazım hakikate kendi hakikatine dönmesi lazım hakka dönmesi lazım hakkıyla olması lazım o gönlün de kendine göre melekeleri vardır gücü ve kuvveti vardır eğer ondaki o Takvası çoğalırsa, Allah'a karşı sorumluluğu çoğalırsa, onun teslimiyeti çoğalırsa, artarsa, o meleklik, meleke orada güçlenirse, hiç kimse onu haktan ayıramaz. Doğru yapmaktan ayıramaz. Sonra ne vardı? Onun Allah'a yakınlığı güçlenirse, Allah'a yakınlığı tadarsa, o hiçbir an Rabbini unutamaz. Allah ile olur. Ama bunun için bir çaba bir gayret gerekiyor yalnız. Bunun sonunda ne vardı? Fena ve beka vardı. Artık vehmi olan, hayali olan tarafından kurtuluyor. Bekasını, hakikatini Allah ile buluyor. Allah hepimizi Ahlını kullanan insanlardan eylesin. Allah'ın ahiretmez misiniz, düşünmez misiniz, tefekkür etmez misiniz dediği kullarından eylemesin. Amin. Allah bizi urul elbab dediği gönül sahiplerinden eylesin. Amin. Gönlü diri olanlardan eylesin. Amin. Gönlüne Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecelli ettiği kullarından eylesin. Amin. Allah bizi gerçek manada meleklere iman eden kullarından eylesin. Amin. Meleki gücü kuvveti kazarmış olan kullarından eylesin. Amin. Melekelerini güçlendiren, melek haline getiren kullarından eylesin. Amin. Allah hepinizden razı ol.